807. Konu, Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe'nin ölüm ve sonrasından korkması, Hazreti Ayşe şöyle buyurmuştur, Yemin ederim ki ben bir ağaç olarak yaratılmış olmayı isterdim, yine yemin ederim ki ben toprak olarak yaratılmış olmayı isterdim, vallahi ben hiç yaratılmamış olmayı isterdim, İbni Abbas, ölüm döşeğinde bulunan Aişe validemizi ziyaret etti, kendisine, met Sena'da bulunarak şunları söyledi, Ey peygamberin hanımı, sevinmelisin, çünkü Hazreti Peygamber senden başka bakire bir hanımla evlenmemiştir. Senin lekesiz ve tertemiz olduğuna dair ayetler inmiştir, dedi. Ondan sonra da Hazreti Ayşe'nin huzuruna, yeğeni Abdullah bin Zübeyr girdi. Hazreti Ayşe İbni Zübeyir'e, senden biraz önce de Abdullah bin Abbas gelmişti. Bana met senalarda bulundu. Ancak ben şu anda hiç kimsenin beni met etmesini istemiyorum. Aksine ben tamamen unutulup gitmiş olmayı istiyorum, dedi.